Sorsuz mu bakalım abi. Bu kâinat dergâh, bütün meclisatla zâciş olduğuna böyle diyor, böyle bir alemin kemal sıfatıyla muttasıp olması lazım diyor. Oradaki mahlukatın, e, zâkira'nın da kemal ve cemal ile muttasıp olması lazım diyor. Bir yerde yine e, Allah, Kur'an ı Kerim'de bu alemin arayışına aldanmamayı, bu dünyaya aldanmamayı, e, bu âlemin bâni olduğunu, ahiret âleminin vâki olduğunu. Hal böyle olunca diyor, yani nasıl bu aradaki, Aynanın üzerine bok kadar ne olur? Onun gibi işte. O pislik gösteriyor. Aslında şey temiz var. ama üstüne pislik şey. Ya temal de olsa, cemal de olsa, celal de olsa, evet. üzerine pis, pislik atıldığı için evet. pislik görülüyor. O. Oh. Yoksa her şey temiz. Batıl bir şey yok ki kainatta. İkincisi tesbihatı bilerek tesbih etmek var. bir bilmeyerek tesbih etmek var. Başına. kafir, Allah'ı inkar eden kafirin vücudu hakkı değil kadar. Kafir hakkında değil. Kafirin vücudu bir ayettir. Kafir gene farkında değildir. Kur'an'ın ayeti gibidir. Kafirin vücudu dahilir. O farkında değildir ama. Kur'an'a vakıfı da mı ait olarak görür? Sonra o celaliyle, cemaliyle, kemaliyle güzeldir o. Ama o güzelliği görmek için hak göz olmak lazım. Hak göz olmak için göremez. Ne? Peki cemaatet zikreder mi? Zikreder. Bunlar Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında hepsi zahir olmuş şeylerdir. Diyor ki İbam Ali biz peygamberle Medine harcına çıkardık, taşların ve ağaçların Resulü'ne ikraba selam verdi, ben işittim diyor. Esselamu aleyk ya Resulullah diye taşlar selam verdi Peygamber'e, ağaçlar selam verdi. Bize göre o taş, cemaat oluyor, bize göre o, canlı o, canlı var.